Sultan vaad ettiğimle beraber padişahlık ilga edilince onun makamı da zaten ilga edilmiş, kaldırılmış oldu. Ve Mustafa Sabri Efendi de ümmeti Muhammed'in resmi peygamber varisi olan son insanı oldu. Dolayısıyla 1954 mart ayında vefat ettiğinde Mustafa Sabri Efendi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 Fil Suresi'ni yorumluyorlar. Diyorlar ki Fil Suresi'nde Allah işte mikrobik bir hastalık gönderdi. Kuşmuş yok ortada filan böyle. ve ayet var diyorsun. E canım o ayeti de yok say diyorlar sana. Böyle çok basit. Adamlar sarıklı sakallı ve bunların başında da Muhammed Abdu isimli birisi vardır. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh Mısır'a gittiği zamana kadar Muhammed Abdu Yeni bir peygamber gibi adeta. Yani o o geldi, İslam kurtuldu, Müslümanlar kurtulduydu. Mustafa Sabri Efendi'nin sadece 3-4 makalesiyle Muhammed Abduh tarihe gömüldü. Bitti. Çünkü ona kimse cesaret vermedi ya yani söz atmaya, cevap vermeye cesareti demiyordu. Mustafa Sabri Efendi e, yabancı birisi, hicret etmiş, misafir birisi olduğu halde hiç taviz vermeden kendisini Osmanlı'nın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 üç defa şefaat ya Resulullah, yedi defa firde istiyorlar, giriyorsun, bir de telkin veriyorlar, zaten otomatik. Şimdi kolay oldu. Bu işin hakikatini bilenlere göre kolay değildi cennet. Osmanlı'nın son şeyhül islamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son resmi varisi, yaşadığı hayata bak, kat şehiri dolaşmak zor. Romanya'da ittihat terakçiler, terakçiler adam gönderip tutuklattırıyorlar. Elleri kelepçeli olarak, e, Romanya'dan İstanbul'a kadar getiriyorlar. Burada elhamdülillah sonra İttihat ki e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki akibet felaket üzerlerine bindiği için e, onunla uğraşamıyorlar. Tutukluluk halini bilecikte bir miktar gözaltında tutuyorlar. Sonra serbest bırakıyorlar. Her kardeşler, Mustafa Sabri Efendi bütün e,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 1010 sene İslam'a hizmet etmiş, alim yetiştirmiş bir e, ilim merkezinde gidiyorsun sen Tokat'ın köyünde Arapça öğrenmişsin. Geliyorsun lan Kahire'de adamları tutmuyorsun. Güç bu. Büyüklük burada. Kendi çöplüğünde herkes ötüyor. Ama Kahire'de konuşmak mesele. Konuşuyorsun ve herkes susuyor. Onun için Zahidül Kevser'i Rahmetullahi aleyh. O da onun gibi yüz O da Mısır'da vefat etti. Kurratu aynil mucahidin diyor onun için. Mücahitlerin gözbebeğidir Mustafa Efendi diyor. Onun yaptığı cihat çok müthiş bir cihat. Zeydü Kevseri de rahmetullahi aleyh e, ciddi yazılar yazmıştır. O da Osmanlı eee İslamiyesinin vekalet makamında bulunmuş. Ama Zeydü Kevseri Müslümanların iç meseleleri ilgili hadis ilmiyle, fıkıh ilmiyle ilgili konularda yazmış.